أَمَّنْ بَنَى الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لكم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أم بتنا به حدات قذت فهجد ما كان لكم أن تبتون شجرها إلَّا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 um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 رفاء <تصفيق> الأرض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 وَمَا يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَن إِذَا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 مَنْ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَى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 belhem fi şekkin minha belhem minhamun inkarcılar dediler ki sahi biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten çıkarılacak mıyız <gülüyor> Ant olsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştır. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. <gülüyor> deki yeryüzünde gezin de günahkarların akıbeti nice oldu görün. <Gülüyor> Onların yüzünden tasalanma. Kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü sıkıntı duyma. Yana! Onlar, eğer doğru sözlüyseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. وَيَقُولُونَ <gülüyor> De ki, seb gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir. Kul <Sessizlik> en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 Göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. <Gülüyor> Doğrusu bu Kur'an, İsrail oğullarına hakkında ihtilaf ede geldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır. Mü'minler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir. <Sessizlik> Rabbin şüphesiz onlar arasında hükmünü verecektir. O mutlak galiptir, her şeyi bilendir. İnna <gülüyor> Rabbiyya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 O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dâbbe çıkarırız da bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. <gülüyor>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 Kim iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan emin kalırlar. Men ja'a bil hasanati felehu khayrun minha wa hum min faza'in Kötülükle gelen kimselerse, yüzü koyun cehenneme atılırlar. Onlara, ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz denir. وَمَنْ <gülüyor> جَاءَ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 إنما أمرت أن أعبد رب هذه بلدة الذي حرمها أن أثنوا ان ق انا فمن تدافى انما يهدي لنفسه ومن ضل فقل şöyle de Hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عرفونها وما ربك بروفى للنعم صدق الله العظيم Kasas suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ta Sin Bismillah apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek şekliyle nakledeceğiz. Netlu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 وَاَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِينُ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كان من المفسدين. O yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları varis kılmak istiyorduk. عَلَى فِي الْأَرْضِ ve o yerde onları hakim kılmak, Firavunla Hamana ve ordularına onlardan korktukları şeyi göstermek istiyorduk. <Sessizlik>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 Altyazı M.K.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 annesi Musa'nın ablasına onun izini takip et dedi O da onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi <gülüyor>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 Böylelikle biz onu anasına gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vadedinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat yine de pek çoğu bilmezler. Allah'a yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böylece mükafatlandırırız. <Sessizlik>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 Rabbim doğrusu kendime zulmettim beni bağışla dedi Allah da onu bağışladı çünkü çok bağışlayıcı çok esirgeyici olan ancak odur Ay! Musa, Rabbim bana lütfettiğin nimetlere and olsun ki artık suçlulara asla arka çıkmayacağım dedi. Allah!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 Sarık. "Sarık. diyor. "Sarık. diyor. "Sarık. diyor. "Sarık.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 قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَبِرُونَ بِكَ Musa korka korka gözetleyerek oradan çıktı. Rabbim beni zalimler güruhundan kurtar dedi. Ve <gülüyor> karaca Medyen'e doğru yöneldiğinde, ''Umarım Rabbim beni doğru yola iletir.'' dedi. <gülüyor>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 Altyazı <gülüyor>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 İki kızından biri babacığım onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır dedi. قال انت <الْأَلِيم>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 شرًا فمن عندي وما اريد ان اشق عليك ستجدني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 bi ayatin ma Musa onlara apaçık ayetlerimizi getirince bu olsa olsa uydurulmuş bir sihirdir biz Önceki atalarımızdan böylesini işitmemiştik, dediler.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 Ben ile ol ve askerleri Yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. <Gülüyor> Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize atı verdik. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Faa'kıznâhu ve cunudahu fenebaznâhum fil yemmi fanzur <gülüyor> keyfe kâne Onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir. Ve <gülüyor> Bu dünyada arkalarına lanet taktık. Onlar kıyamet gününde de kötülenmişler arasındadır. وَاَتْبَعْنَاهُمْ <Sessizlik>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 لما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen batı yönünde bulunmuyordun ve görenlerden de değildin. وَمَا <gülüyor>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 ولا عليهم جرم وما كنتم تساوين في اهل مدينت صنعا لهم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 لتنذر قوما ما أتاه من نذير من قبلك لعلهم يتذكر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 De ki, eğer doğru sözlülerseniz Allah katından bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyuyayım. Kul fe'tu bi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 ما يتبعون أهواءهم ومن أضل من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 Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi o bilir.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 refahından şımarmış nice memleketi helak etmişizdir. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur. Ve kem min مَنْ شَذَّفَ تَذَافَنْتِ لِكَمَنْ سَكَنَ قِبْلًا تُسْكَنُ مِنْ بَعْدِ ذِكْرٍ إِنَّ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ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 رسول ليتلو عليهم آياتنا. يتلو عليهم آياتنا.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 عليهم القول ربنا بن وَإِنَّ إِلَيْكَ ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Fakat kendilerine cevap vermezler ve Azabı görürler. Ne olurdu doğru yola girselerdi. Bak! O gün Allah onları çağırarak, peygamberlere ne cevap verdiniz diyecektir. وَاَوْمَ <gülüyor>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 Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا <mâ kâne l 'humul khiyrah> <Sübhaneallahi veteala amma yushrifûn> Rabbin onların sinelerinde gizlediklerini de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 cardinal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 قل أرأيتم إن جعل الله Rahmetinden ötürü Allah geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz gündüzün onun fazlu kereminden arıyasınız ve şükredesiniz. Ve rahmetihî O gün Allah onları çağırarak benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecektir. <gülüyor>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 What? Ah!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 يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو منه قوته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 Dediler. Ben...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 وأصبح الذي. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. Akıbet takva sahiplerinindir.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 kitabın sana vahiy ummuyordun ancak Rab'binden bir rahmettir o halde sakın kafirlere arka çıkma <gülüyor> Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودعوا إلى ربك ودعوا إلى ربك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 Lavl hüküm ve illeye torjed. Sadece Allah Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Mim İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece İman ettik demeleriyle bırakılı vereceklerini mi sandılar Ah <gülüyor> en Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. <Sessizlik> صَدَقُوا <gülüyor> Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü hüküm veriyorlar? اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit Elbette gelecektir. O her şeyi işiten ve bilendir. <Gülüyor> Cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah, alemlerden müstahınidir. İman edip iyi işler yapanların kötülüklerini elbette örteriz ve onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık veririz. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّرنا عن جمسياتهم ولا نجيزن عن جم Biz, insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim.'' وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم İman edip iyi işler yapanları muhakkak salihler içine katarız. Vallazîna <gülüyor>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 عذاب الله اذا gubi alama bima fi suduril alamin Allah elbette iman edenleri de bilir iki yüzlüleri de bilir Allah, elbette, iman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 Elbette kendi yüklerini, kendi yükleriyle birlikte nice yükleri taşıyacaklar ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. <gülüyor>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 عاما. فلبث فيهم ألف Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. <gülüyor>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 in Eğer yalan sayarsanız bilin ki sizden önceki birçok milletler de yalan saymışlardır. Peygamber'e düşen yalnız açık bir tebliğdir. <Gülüyor> Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. <Gülüyor>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 ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إلا O, dilediğine azap eder, dilediğini esirger. Ancak ona döndürüleceksiniz. <Gülüyor>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 مَا اتَّخَلْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانَهُمَّ مَا وَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا وَدَّتَ بينكم الحياة الدنيا Lut ona iman etti ve İbrahim Doğrusu ben Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz o mutlak güç ve hikmet sahibidir dedi. Lut <gülüyor>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 Da gönderdik. O, kavmine demişti ki, ''Gerçekten siz daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz.'' وَلُوْطًا <gülüyor>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 فما <تصفيق> كانت Fesatçılar güruhuna karşı Bana yardım eyle Rabbim dedi <gülüyor> Elçilerimiz İbrahim'e Müjdeyi getirdiklerinde Şöyle dediler Biz bu memleket halkını Helak edeceğiz çünkü oranın halkı zalim kimselerdir. <Gülüyor>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 on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 لا Biz لَا bu memleket halkının üzerine yoldan çıkmalarına karşılık gökten bir azap indireceğiz. İn... Ant olsun ki biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır. <gülüyor>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 Karun'u, Firavun'u ve Haman'u da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki geçebilecek değillerdi. Bak kom ne on film ne onme olan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 وَيحعَتُ منِ من خسفنا به بهِ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 Allah, onların kendisini bırakıp da hangi şeye yalvardıklarını şüphesiz bilir. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. İn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 yaptıklarınızı bilir Utlûme ruhi ileyke minen kitâli ve ikimiss ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم